okunurken ya da Kur'an okunurken ya da Kur'an okuyana e, hatta hatta namaz kılana selam verilebilir evet evet selam verilebilir bazıları şunu gerekçe göstererek bunu mekruz sayıyorlar diyorlar ezan vaktinde ezanın zikri var vakacı taraf elvanın zikriyle meşgul oluyor fakat bu kıyasi bir şey Yani buna dair bir hüccet yok biz namaz kılana bile selam verilebileceğine dair naslarda rastlıyoruz. Onun için e ezan okuyana selam verilmesi ya da Kur'an okuyana selam verilmesi ya da Kur'an okunurken benim sana selam vermem, sen Kur'an dinlerken falan bunlar e asıl itibariyle mekruh olmasa gerekir. Yani, yani vermesinin mahzuru yok. Yok vermen ver lazım. Ya ben verdim kişileri vermediye yok öyle şey yaptım. Tartışma çıktı gitti. gibi. Tartışma var var. çıkıyorsa verme. Yok yani hocalara sorduk bile kabul etmek. Hocalar da dedi böyle. Onu böyle bir hocaya gittim sordum. Onu tanıdığı hocaya sordum ha. geldim onu bile kabul ettim. Ama hocalar, hocalara... Bir şey yaptı dedim ezan okumak nedir, sönet durdu dedi sünnet olabilir dedi miran vermek nedir, dedi sünnet dedim almak nedir dedi, durdum dedim farz mı dedi ki yok dedi vacip olması lazım dedim tamam o zaman dedim, o sünnet o zaman vacip bir sünnet olana göre verip de alak veriyordu dedim o tamam. da tam bilgiye sahipler ben ne diyorum o da devamını getiriyor Aa, güzel. Tamam. sen tatmin olmadım yani ben, ya, ya, ben ya, ben, ben sen geldim. geri geldin yani. <Gülüyor> İyi, adam senden bir şey, Hocam, bir şey. Her, bir her sihir için umumu tekfir yeterli mi? Mesela çok açık bir kıpır. Adam diyor ki ben peygamberim diyor açık diye. Biz kim ben peygamberim derse kafirdir desek bu adam için yeterli mi? Yoksa o adamın şansını çekiyor burada muayyen tekfir. Yani herhangi bir engel yok buna karşı. Anlatabildim mi? He. Adam ben peygamberim diyor. Sen bunu tekfir etmiyorsan sen zan altındasın. Yani niye tekfir ettin? Şahsi tekfir yapabilirim ben. Tabii, şimdi sen Müseleme Türkan Zabı tekfir etme. Olur mu öyle şey? Olmaz Peki, mı? E, bu, e... Ya da İskender Evren'in soğumunu. Adam diyor ki ben alemlerin böyle Risale-i büyük kitap üstünde yazıyor alemlerin Rabbinden İskender el-Ekber kulumuza indirilmiştir. Açıyorsun bir sayfa yazıyor. Sureler. Biz, birinci sure anlaşmazlık sureti. İkinci sure ultimatum sureti. Üçüncü sure. Bilmem, Cârise sureti, Pazar sureti açıyorsun, yazıyor ayetler tek tek. Firavuna şey, Firavuna git diyor. Er Herbakana er git. git. Ee, Türk e git. Ayetler var böyle. Ey İskender El Ekber kulumuz, sen bizim nezdimizde en yüce makama sahipsin. Sabah, namazı, sabah Sab namazına <gülüyor> kaldırmadık diye üzülme. Öyle ayetler var içinde. Yani şimdi bu e, bu adamı tekfir etmenin fakat şöyle bir durum var. Cehaletin özür olup olmaması ile ilgili bir mesele var. Bu mesele de bizim e, Suud ulemasının tavrı çok serttir yani. Yani mesela Şeyh Fozlan diyor ki e, cehaletin özür olması işte iki e, önemli şey zikrediyorlar. Cehaletin özür olması diyor ancak kendisine hüccet ulaşmayan içindir diyor. Soruyorlar mesela bir soruda diyor ki e, Diyorlar ki Bir memlekette O memleketin halkı e, Hepsi yapıyorlar bunları Kabirlere gidiyorlar Türbelere yardım istiyorlar Dua ediyorlar el açıyorlar Yalvarıyorlar e, O memleketin halkının Durumu nedir Cehalet açmış artık o memlekette yani. Her tarafta cehalet. Ha, her tarafta bu var diyorlar falan. Ve e, şu yok, bu yok. Yani diyor ki Allah'ın kitabı onlara kendilerinin anlayabileceği bir dilde ulaşmış mı? Ulaşmış. Kâbır. işi bitiriyor. Fakat onların koştukları bir şart var. Meşayıkımızın. Diyorlar ki cehaletin özür olması şu kişi içindir bir adam İslam memleketlerinden tevhid ülkelerinden uzaklarda yaşıyor. Mesela tevhidin ikam edildiği, sabah akşam tevhidin öğretildiği, sudarımız kendinden Yol kesici deccallar çok. Adam Allah'ın kitabına ulaşmasının önünde yol kesici deccallar var. Diyorlar ki sen bu kitabı anlamazsın, sen bunu anlamazsın, bu böyle demektir. Gerçekten büyük bir cehalet var. Adama diyor ki bana rabıta yap diyor. ondan sonra diyor ki bana delil göster sana rabıta yapılabileceğine dayı o da diyor ki sadıklarla beraber olun aa bak diyor bak ne kuvvetli bir delil bak sadıklarla beraber, anlamıyorlar yani yani normalde de nasıl dedim ki kardeşim sadıklarla beraber olun nerede, senin fotoğrafını alıp cebime koyup gezdirmem nerede ama halk bilmiyor gerçekten bilmiyor hani cinler cin sorasında dediler ya ee, biz zannetmiyorduk ki bir adam Allah adına yemin ederek yalan söyler. İblisi kastediyorlar. İblis senden diyor Allah'a yemin ederek ki bu böyledir. Kandırıyor cinleri. E şimdi bu koskoca sakalı var. Bir tanesini ziyaret ettik Hüsamettin abi. <gülüyor> Hüsamettin abi dedi ki ben demek ki Hüsamettin abi o kadar böyle alttan aldık yumuşak böyle çok böyle izzet ikramla ziyaret ettik. Hüsamettin abi dedi ki şöyle şöyle şöyle anlattı ben dedim ki Hüsamettin abi dedim var mı böyle şeyler yani İslam dininde bu anlattığı şeyler var mı hakikaten abi dedi olmasa söylerler mi ben bu baktım adam haklı yani olmasa hiç söylerler mi yani bunlar söylemez bunlar güvenilir bunlar ehli takva ilim ihlas 12 ilmi biliyor adam ya 8 sene tilloda okumuş Olmasa söylerler mi? Ya. Yani halkın durumu bu. Onun için bu halkın özel bir durumu var. Şimdi bu adam bir de Türkiye'de mürci akidesi. Bir fitne daha var. Türkiye'de mürci akidesi hakimdir. Mürciye. Yani mürciye nedir? Bir adam la ilahe illallah desin. Tamam yani. Telaffuzu yeter. Telaffuz. Yani değil manasını bilmesi, itikad etmesi, bunu bile şahs koşmuyorlar. Telaffuz yeter ya. Namlar bile böyle. Herkes böyle. Anlatabildim mi? Şimdi müziği akidesinin çokluğuna ne tür? Adam gelmiş, bak mürci, bu mürciyenin etkisidir. Adam gelmiş diyor ki, yeni bir futbolcu gelmiş Galatasaray'a, ee, gol atmış sonra işte gazeteciler tutmuşlar mikrofonu demişler duygularını anlat demiş ki işte Allah'ın izniyle falan adam gelmiş sabah bana anlatıyor diyor ki abi diyor adam gavur navur ama Müslüman adam diyor ya <gülüyor> <gülüyor> o, o zannediyor ki yani din ne demektir iman ne demektir Allah var Allah birdir yani bak Allah sana diyor <gülüyor> falan yani şimdi bu kadar fitne bu kadar bozuk şey e, bir de mürciyenin meşhur bir metodu vardır Kafir kafirdeysen kafir olursun kafirdeysen kafir olursun böyle halbuki yani bak, bir adama kafir desen o adam kafir olmasa o söz sana döndüğünde küçük küfür müdür sendeki büyük küfür mü küçük küfürdür Hiçbir zaman İslam dininden çıkartıcı bir küfür değildir. Çünkü seni İslam dininden çıkartacak şey ne başkasına kafir demekten? Biz küfür olan şeyleri biliyoruz zaten. Elbet. Hayır. Sen iman ve tevhid ehli birisin. Bir istihad etmişsin. Şimdi bir tekfir nedir? Tekfir bir ha, ha. ha. Ehil olmadan istihad edersen bunun cezasını çekersin. Günahkarsın. Çünkü sen ehil değilsin istihad ettin. Ha, ehilsin istihad ettin. Hükmettin bu küfür kâfirdir Adam kafir değil. Ne oldu? O sana döndü. Ama ne olarak döndü? Küçük küfür olarak döndü. Büyük küfür... Çünkü seni İslam dininden çıkartacak bir şey yok ortada yani. Anlatabildim mi? Ha birisine kafir demenin büyük küfür olabilmesi için o kafir olmadığı halde birisine kafir demenin büyük küfür olabilmesi için onun hak olan itikadını te küf e, redditmen gerekir. Şimdi mesela ben desem ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona ibadet edilir. Benim bu sözümden ötürü sen bunu tekfir edersen sen, sana o zaman büyük küfür olur. Niçin? Çünkü sen benim bu itikadımı küfür saydın. Halbuki benim itikadım İslam'dır, tevhid'dir. Sen aksine inanıyorsun. Anlatabildim mi? Aa, onun dışında sen tevhid ehlisin, iman ehlisin onun şirkine şey yaptın, hata ettin, ehil olmadığın halde, Allah sana böyle bir yetki vermediği halde ağzını açtı, dedim bunlar kafir, şu kafir, bu kafir. Ha. Sen suç işliyorsun, günahkarsın ama seni tekfir ettiğin için tekfir etmeyiz yani. Şimdi hariciler, Ali'yi tekfir ettiler, Muaviye'yi tekfir ettiler. Ali onların siz bir mümine kafir dediğiniz için kafir oldunuz diye tekfir etti mi? Etmedi. Hariciler tekfir edildi mi? Kesinlikle. Ama hariciler kimi tekfir ettiler? hasan Hüseyin'i, Hüseyin beni değil yani. mehmet Aliyi Süleyman'ı değil. Hazreti Ali'yi tekfir ettiler. Hazreti Ali'yi tekfir eden kafir olmuyorsa Hazreti Ali tekfiri, tekfir edene ee, o hükmü, o hükmün zemlesi Kesin değil. Mi? Evet. Ha büyük küfür olması gerekirse o zaman onlar Ha büyük küfür olarak dönmesi gerekirse o zaman onların da kafir olması lazım. Çünkü Resulullah buyurdu kim kardeşine kâfir derse bu kendisine geri döner. E şimdi Hazreti Ali onlar kâfir dediler. Kendilerine ne olarak geri döndü? Küçük küfür olarak geri döndü. Büyük küfür olarak değil. Ölümleri kurtulmadı. Anladınız <gülüyor> efendim? Şey şimdi eee veya Afrikalı tam yani bile tanımıyor e, çok cahil köylü var köylü hiçbir e, ne oluyor bilmiyor e, onlar ne zaman bozulur ne zaman işte, e, şey, davet konulması lazım onlar ha onlar. On, onlar bir defa e, onlar yüce Allah azadet bu Rasul ulaşmadıkça biz bizi kavna azap etmeyiz Hı. Ulema bu ikiye ayrılıyordur. İt, i̇ttifak var. Sadece dediğim gibi İmam Ebu Hanife buna muhalefet ediyor. İttifak var, Resul ulaşmadıkça bir kavme azam olmaz. İmam Ebu Hanife diyor ki, yaratıcıyı tanımaları ve şükretmeleri vaciptir. Tanır şükrederlerse cennete girerler. Şeriat onlara gerekli değil, namaz, oruç, hac, zekat ama yaratıcıyı tanımaz ona şükretmezler ise yani bir yaratıcı var şükürler olsun bunu demezler ise e, kafirdirler diyor onlar için cehalet özür değil diğer imamlar diyorlar ki hayır akıl ile sadece akıl ile risalet kendisine ulaşmayan hüccet kendisine ulaşmayan akıl ile tazif olunmaz yani aklın var niye iman etmedin al cehenneme denilmez ulemanı cumhur böyle diyor Bunlar da ikiye ayrılıyor. Bunların hali ne olacak? Anlatabildim mi? Bir kısmı diyor ki bunlar direkt cennete. Bu görüş zayıf. Diğer kısmı diyor ki kıyamet günü imtahına çekilecekler. Bu görüşün hadisten delili var. İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste bu görüşün delili var. İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste kıyamet günü böyle adamların kendisine risalet daveti hiç ulaşmamış. Gerçekten bugün var. Amerika'da yaşıyor adam kendi ülkesinin başbakanını bilmiyor. Var yani. Bundan emin olabilirsiniz. <gülüyor> bu adamlara risalet ulaşmadığı için kıyamet günü Allah onları imtihan edecek. Peki İmam Ahmet'in Müsterdün'e gelen hadis gereğince en tercihe layık görüş bu. Peki ee, risalet ona yanlış ulaşmış. Yani İslam kötü, Hı. İslam, Hı. İslam işte, şimdi işin doğrusu şu Allah Subhanel <gülüyor> bütün bunları konuşuyoruz bir teorik bilgi olarak Yüce Allah Azze ve Celle'nin fiillerinde hatadan uzak, müberra, münezzeh olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Onun için bunu Allah Subhanahu ve Taala'ya havale etmek Allah'ı zulümden tenzih etmek ee, salim yol yani şöyle demek. Bir de iki hadis var biliyorsunuz. Müşriklerin çocukları ile ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisinde gelen rivayette diyor ki onların durumlarını en iyi Allah bilir. Yani Yüce Allah Mesela müşriklerin çocukları hakkında da ihtilaf olmuş. Şimdi tercih edilen görüşe göre onlar milleti İbrahim üzerinedirler. Ee, Resulullah'ın meşhur rüya hadisi var ya. İbrahim Muharide geçiyor. İbrahim uzun boyluydu. Etrafında çocuklar vardı müşrik ve mümin çocuklar yani onlar çocukken ölenler çocukken ölenler şimdi bu hadis gelince tercih onun görüş şey fakat başka hadisler var Resulullah'a soruyorlar müşriklerin çocuklarını diyor ki çocuk babasının parçasıdır ne oluyor müşriklerin çocukları da cehenneme gidiyor bir, de, bir rivayette de diyor ki Allah onlara ne yapacağını daha iyi bilir Anlatabildim mi? Anlatabilirim. Şimdi en salim olan bu tür meselelerin tümünde en salim olan Allah'a havale etmek Allah'ı zulümden tenzih etmektir. Çünkü sonuçta bunun teorik ol olmanın dışında pratik bir faydası yok yani. Anlatabildim Fakat şundan müttefikiz. Bir defa davet ikamı olunmadan senin boğdun niye? Evet. Ee, hayır. Hayır. Yani biz Allah'tan başka ibadet edilenlere buğz ediyoruz. Bu olaya buğz ediyoruz. Yani Afrika'da bir toteme ibadet ediliyorlar. Bizim kalbimiz sıkışıyor. Diyoruz ki bu insan bu ibadete layık değil. Allah ibadete layıktır. Bunlar bu putun etrafında toplarlamışlar. Fakat bu adamların canı cehenneme bilmem buna gerek yok. Çünkü sen onlara davet yapmamışsın. Anlatabiliyor yani muyum? Evet. Dediğim gibi Mısır ısrarcı olanlar. Asıl buza ve bizim düşmanlığımıza layık olanlar onlardır. Israrcı ee, olanlar ne zaman bilinir? Davet tahakkuk edince bilinir. Bu, ki, mesela camide bir sürü şey vardır. Yani her gün camiye gidiyoruz. Onları şimdi ben e, davet etmekten biraz çekiniyorum. E, çünkü Fitlebilirsin. Yok yetmeyebilir benim yani ben. Şey, bazen e, şey yapmıyorum yani yetmiyor. E, Dönmüyor. Yani ben evet. sıkıcı şey o daha kötü. Evet. Ondan ben biraz çekindim için daveti e, yani yerini bekliyorum. Şimdi ha e, davet şimdi Mahmut kaçar gibi değil. Mahmut kaçar aldık o Kerim'i Demir'in karşısına çıktı dedi ki bu potayı ibadet. <gülüyor> Katılıyor musun Mahmut Kaçar'a? Evet. Şimdi Mahmut Kaçar gibi değil. Ee, yani e, davette elbette ki hikmeti gözeteceğiz, maslahatı gözeteceğiz. Mesela arkadaşlar misal veriyoruz. Allah'tan başkasına dua edilmez. Niye Peygamberimizi misal getiriyorsun? Adam kuyulanır, İsa Aleyhisselam'a misal getir. Şimdi bizim halk İsa Aleyhisselam'a ellerin peygamberi gibi bakıyor. Aslında mı? <gülüyor> Mesela ki bu İsa Aleyhisselam'a dua ediyorlar, Hristiyanlar bu yanlıştır. O anlarsan ki peygamberimize dua da yanlıştır. Ama peygamberimizi misal getirdiğin zaman huylanır. Huylanır. Der ki bak bu, bu adam peygamber. Hah. Mesela biz bir insana yaklaşmak için peygamberimizin şefaatini anlatalım ki ilkin onun aklındaki şüpheyi izale edelim. Çünkü bizim hakkımızda meşhur iftira. Peygamberin şefaatini inkar eder. Bizim hakkımızda bütün alemde bu yaygın. O zaman biz de buradan anlatmaya başlayalım. Diyelim ki peygamberimiz şefaat edecek kıyamet günü anlatalım. Şefaatin doğru olan şeklini anlatalım. Yanlış olan şefaati anlatalım. Adam desin ki bizi bir, birisi bizim hakkımızda arkamızdan derse ki onlar şefaati inkar ediyor. Adam bizi savunsun desin ki Yahu ben adamlarla konuştum. Onlar şefaati inkar etmek. Bir tarafa sabah akşam diyorlar Allah'ım bizi de peygamberimizin şefaatine elmesin. Ha, bizim hakkımızda böyle desin yani. Anlatabildim mi? Yani davette çay içirmek, ikram etmek, yapabileceklerimizi yapalım yani. Biz de insanlara merhamet etmek. Yüce Allah Azze ve Celle kimse ateşe girmesin istiyor. Kabalıkla buz ile nefret ile kalbimiz kin dolu olarak insanlara yaklaşmamak arkadaşlar delil tokuşturmak, delil ikam etmek ben delil anlatacağım Allah'ın adına yemin olsun ki Resuller bu hissiyatla yapmadılar bu işi Resuller kimse ateşe girmesin diye yaptılar bak imanı arz ederken Ebu Talib'e ne diyor Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü kurtulabilirsin isteği bu Yoksa Ebu Talib'le tartışmak değil. Ebu Cehil, Ebu Leheb'le de değil. Yani. Abi bir tartışma düzenleyelim, toplanalım tartışmada bunların ağızlarının paylarını verelim. Tartışma davetin bir merhalesidir. Ama Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? mevize hasene. E, davet bil hikme mevize hasene ve mücadele. Cidal. Cidal bir mertebedir. Ama Mev'ize-i Hasan'ın ehli nedir? Mev'ize-i Hasen'e güzel güzel vaazlar etmek. Bunun ehli kimdir arkadaşlar? Şey pardon. İlkin ilk mertebe. Davet bil hikme. Hikmet ile davet. Bunun ehli kimdir arkadaşlar? Bunun ehli umum halktır. Bugün bizim halkımız davet ile hikmet. Hikmet ile davetin ehli. Onları hikmet ile, güzel bir uslu ile davet edeceğiz. Mev'ize-i hasene. ikinci mertebe. Ulema diyor ki bunun ehli kimdir? Fasıklardır. Mesela işgiciler. Onlara diyeceğiz ki Allah'tan kork. Kıyamet günü cehennem var. Senin bu gidişin doğru değil. Heh, bu da mev'ize vaaz etmek ona. Anlatabildim mi? Bu ikinci merhale. Fasıklar için. Birinci merhale umum halk için. İkinci merhale fasıklar için. Üçüncü merhale cidal. Şirk ve küfründe muannid. Mu muannid olanlar için Muannid. inat ediyor. Başkalarını saptırıyor. Ha onunla cidal. Yani nasıl yapacağız? Gideceğiz diyeceğiz ki Allah buyuruyor ki, Resul buyuruyor ki işte hüccet budur. Allah'tan korkun. Bu şirkinizden vazgeçin. Bu küfür böyle. Ama bu cidal bu üçüncü mertebe. Şimdi insaf ile söylemek gerekirse bizim halkımız hep birinci mertebede çoğunlukla. Büyük bir topluluk var. Fasık, içkici, namussuz. Bunlar ikinci mertebede. Ama Allah için adamın damarına basmadan seninle cidel edecek var mı? Hele git böyle mübarek bir sakallan falan filan. Ooo hocam hoş geldin. Herkes böyle yani. Birkaç muannet dışında, birkaç muannet dışında genel durum böyle yani. Ha biz insafla yaklaşmıyoruz. Biz nasıl yaklaşıyoruz? Gel buraya, gel, bak, bak Allah ne buyuruyor, gel. <gülüyor> böyle olursa olmaz <gülüyor> ki. Böyle, böyle olursa adam elbette ki senden uzaklaşır. Hadi, hadi, hadi, hadi. Buyur, bak. O da kavuttu. Dava edemem bir şey de hava değil, değil. Değil. Benim bir taş. Tavut evet. beşti. Buradan bu tavut bu, bu olmaz. Yani şahısla bana da tavut etmediği. Yok, Şarkı değil. Alın, değil. Onu... Tavut beş diyor hocam. 5 tanedir. Tavut 5 tanedir. Kendini... Ha? Şu, Mekke'deki putların tavut olarak isimlendirilmesi. Bir iblis, İki kerset ee, ibadet olmalı. Şimdi Şekursan diyor ki, "E İbun hayır, bunu ibni kayım." diyor. Tavut kulun kendisi hakkında haddi açtığı her ibadet edilen mabut veya her tabi olunan veya her itaat edilendir. Tağutlar çok çoktur. İleri gelenleri ise beş tanedir. A. iblis. bu zaten maruf, bilinen bir şey. B. Kendisine ibadet olunan ve bundan hoşnut olan kimse C. insanları kendisine ibadet etmeye çağıran kimse. ve Gaybî ilimlerden bir şeyler bildiği iddiasında bulunan kimse e, Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmeden kimse. Yani, Yüce Allah'a azza ve celle'den başka ibadet edilen ve bu ibadete söz çıkartmayan. anlatabilir mi? İster zorunluluktan, ister başka bir gerekçeyle. Tağuttur. Bak, yani şey nedir? İleç, yani. Şimdi, ne diyor? İleç, tağut olabilir. Şimdi, eğer, evet. Yok burada bu 5 tane madde de ben ineğin tavut olacağına dair bir madde yorumlarım. Yok şurada vardı. ibadet edilen kendisine ibadet olma ve bundan hoşnut olan kimse veya şey fark etmez. Kimse <gülüyor> hoşnut olmaz. Hı? <gülüyor> hoşnut olmaz. Şimdi yani bir hayvan eee olur mu? Olmaz mı? Eğer ona ibadet ediliyorsa bu bir ilahdır ve bu eee tavut edinilmiştir bazıları böyle bir şey getiriyor. Yani o haddi zatında tağut olmasa da insanlar onu tağut etmiştir. Diye getiriyor. Fakat bence bunu söylemeye lüzum yok. Yani bak İmam Taberi'nin tağut tarafı şu. Bana göre diyor. İmam Taberi tabi naklediyor senediyle birlikte. Ömer İbnül Kattab'ın, Mücahid'in, Şabi'nin, Dahak'ın, katadenin ve diğer imamların biz bunları ders olarak yaptık. Ee, seleften gelen bütün nakilleri senediyle birlikte kaydetiyor. Tavut nedir? Sonra diyor ki taberi genel bir tarif yapıyor. Diyor ki bana göre tavgut hakkında doğrusu şudur. Tavgut Allah'tan başka kendisine ibadet edilen böylece Allah'a karşı tuğyan sahibi olan her bir şeydir. Bu bu ister ibadet edenler üzerindeki kahır ve galebesinden kaynaklansın İsterse ibadet edenlerin kendi itaatlerinden kaynaklanır. Eşittir. Bu mabudun. Sonucu İnsan sonucu gidersin, anlayan, diyor ki yani ibadet edilen ibadet ediliyor. Neden ibadet ediliyor? baskı yapıyor. Yani, baskı yapıyor. Bana ibadet edin diye kahır ve galebesi yüzünden ona ibadet ediliyor. Bu tavuttur. Anlatabildim mi? Bir de İnsanlar kendi istekleriyle gelip ibadet ediyor. O da tavuktur. Fark etmez. Çünkü ki bu mağbudun, bu ibadet edilenin insan veya şeytan veya putlar olması veya bunlar dışında herhangi bir şey olması mümkündür. Yani hiç fark etmez. Bir taş, bir ağaç, güneş, ay normalde güneşin de Allah subhanahu ve teala'nın kuludur ve rızası olmaz kendisinden başkasına ibadet edin şey Allah'tan başkasını ibadet edin fakat naslarda ya naslarda kutlar taht olarak isimlendirilmiştir yüce Allah Azze ve Celle Mekke'ye gelen Yahudilere Yahudiler e, Mekke'ye geldikleri zaman müşrikler onlara dediler ki e, biz mi daha doğru yoldayız Muhammed mi daha doğru yolda çünkü dediler biz şey yapıyoruz işte ee, akabayı tarlo bakıyoruz şöyle yapıyoruz. Muhammed de bunu yaptı ve biz bu futları ibadet ediyoruz. Yahudiler onlara dediler ki siz sizin dininiz onlardan daha hayırlıdır Yüce Allah azze ve celle hafızını kesir diyor ki onu okuyucu mu biz? O gelecek. Ha ee, Yüce Allah buyuruyor ki kendilerine kitap indirilen şu adamları görmedin mi? küfretmeleri emrolunmuşken tağuta. tağuta ve cipte küfretmeleri emrolunmuşken tağuta ve cipte iman ediyorlar. Hafızlık mı Kesir bununla ilgili selef-i salihinden gelen tefsirleri zikrediyor. Hazreti Ömer işte mesela diyor tağut şeytandır cipt putlardır. Başka birisi diyor cipt şeytandır tağut putlardır. Başka bir e, seleften birisi diyor ki tağut putlardır cipt sihirdir. Başka birisi başka bir şey söylüyor. Hasılı kelam yani şelefin e, tefsirlerinde e, putlara e, mesela İmam Taberi burada putların ve senlerin tavut olduğunu onların e, tavut olarak isimlendirilmesini zaten kabul ediyor. Yani onlar salihlerin ve meleklerin heykelleriydi zaten. Yani akablanda o, lat, menat, uzla bir salih olabilirler ya da vat, suva, yevk, yevus burada e, Kim tağut'u hı -hı. daha çok uluhiyet <gülüyor> ki anlıyor şey mesela ta, biz ne dedik tağut hem ibadet edilendir hem kişinin haddini aşarak <gülüyor> itaat ettiğidir <gülüyor> Allah'ın çizdiği bir hat var ona şu ölçülerde <gülüyor> itaat edeceksin <gülüyor> ama sen onu mutlak itaat merci olarak kabul ediyorsun itaat ediyorsun ve o da bu itaate söz çıkatmaz. Anlatabildim mi? Çağırması şart değil. Söz çıkatmıyor. O itaat edilen de bir tavuttur. Anlatabildim mi? Ama ee, İttiba ittiba ediyorsa o da bir itaattır. Allah'ın istediği aşırısı. O da bir tavuttur. Allah'ın nefisti o zaman. Hı? biraz evet. zorla yaptırılmak için yani hep mesela yüzünce, elbette yani nefsini, nefsini tavuklaştırmış olur fakat ee, ta, şimdi arkadaşlar Allah'ın kitabında ee, kelimelerin bir asli ve bilinci anlamları vardır söylenildiği zaman ilk olarak anlaşılan şimdi ee, kavramlar Türkiye'de ve diğer birçok ülkede içi boşaltılmış şeyler. Tağut, ilah, ibadet e, bu kavramların içi boşaltılmış. O kavramları e, bizim karşılıklı iletişimimizin sağlanması için o kavramların içini aynı şeyle dolduruyor muyuz, doldurmuyor muyuz? Bu önemli. Acaba şimdi ben ders yaptım, tağuta küfretmeyi anlattım. Acaba biz aynı şeyle mi dolduruyoruz? Şimdi Muhammed bin Abdül Vahhab'ın e, tağut dediği zaman kastettiği okuduk. Diyor ki bak hep aynı şeyi diyor. Allah'tan başka ibadet edilen, Allah'tan başka hakkında itikat beslenen e lerin e, reddi diyor. Bundan onun kastı kendi zamanında gördüğü işte türbeler, kabirler, ağaçlar, taşlar, mağaralar, şifalı sular. Yani e, kavramların içini doldurmamız lazım şimdi rasuller şimdi ittiba ve itaat edilenler de tağut Mekke'ye Resul sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde biz biliyoruz ki Resul sallallahu aleyhi ve Mekke'sinde itaat edilen tağutlar da var. Öyle değil mi? Kendisini insanlara itaate çağıran, bu uğurda şey yapan insanlara şey yapan fakat Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in davetini bina ettiği merkez neydi? Yani tağutlar çoktur fakat Allah indinde tağutları en büyüğü en şerlisi ibadet edilen tağutlarımızdır. Çünkü Allah indinde ibadetle itaat bir olmadığı gibi, ibadetle itaat bir değil. İtaatte şirkin derecelendirmesi var. İtaat vardır sadece günahtır. İtaat vardır küçük şirktir. İtaat vardır büyük şirktir. Ama ibadet küçüğüyle büyüğüyle Allah'tan gayrısına yöneltildiği zaman zerresiyle, kürresiyle Allah'tan gayrısına yönden dediği zaman şirktir. İbadetle itaat aynı menzilde aynı derecede olmadığı gibi aynı şekilde ibadet edilen tağutlarla itaat edilen tağutlar aynı derecede değil. Asıl olan Resuller ibadet davetiyle gelmiştir ve bunun mukabili olan Allah'tan gayrı ibadet edilenlerdir. Yani o tağutlar. Anlatabildim mi? Çünkü Resullerin daveti ibadet merkezi yani. Evet. Ne diyecek, ne diyecek bu yiye, bu Daha sonra çok sevmez. Evet. evet. cezbe hayret bakalım. Buna <gülüyor> verilecek cevap şudur: Eğer o adam bu hali üzerine uyarıldığı zaman ısrar etseydi kafir olurdu bunda bu ümmetin hiçbir ferdinin ihtilafı yoktur ben ulemaya kastetmiyorum hiçbir kimse evet e, kişi e, şaşkınlığa düşmüş şaşkınlığa düşmüş e, ben senin Rabbinim sen benim kulumsun demiştir aşırı sevinçten ötürü değil mi bu söz hakikatte nedir Küfürdür. Küfürdür. küfürdür, bu söz şirktir ben senin Rabbimin diyor Yüce Allah Azze ve Celle fakat bu söz üzere ısrar etmenin o şaşkınlık hali ondan gittiği halde ısrar etmenin doğru olduğunu bu ümmetten değil ulema tek bir fert bile söyleyemez Ha birisi derse ki bizim şeyhlerimizdeki bu şaşkınlık hali devamlıdır ona deriz ki niçin dalalette olanları kendinize mürşitler şaşkın, şaşkın. E bu ve bu hakikat değildir yani bu vakaya zıttır hiçbir kimse Allah subhanehu teala'nın akıl nimetiyle nimetlendirdiği hiçbir kimsede ani olan sevinç ve kızgınlık halleri dışında böyle bir hal oluşmaz Allah'ın akıl nimetiyle nimetlendirdiği kimse normal hal üzerinedir küfrünü, şirkini eğer açıklıyorsa, kitabıyla sözleriyle, insanlara bunu ızhar ediyorsa onun bu halini sürekli bir şekilde şaşkınlığa yormamız bizim için imkansız bir şey yani. Fakat elbette ki biz e, kişi e, kastetmez ise, kalbinde bir kasıt yok ise, şaşırarak söylediği sözden ötürü adamı tekfir etmeyiz. Ama bir kişi şaşırmak gibi bir şey söz konusu olmaksa bir söz söylüyorsa insanlar kendini ibadet etmeye çağırıyorsa buna ne diyecek? Ceferatül tacar. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. bitsin sorular. Burada hocam anlamam sorusu Sana gelmeyin bu Hocam gitmeden M bir sürü saralım. Buyurun. E, e, e, e, e. e. Ben şu namazına gittim beş dakika vardı. Mescit namazı kılacaktım, hocam bana kıldırmadı. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? Heee. Olmaz dedi sen ne yapıyorsun dedi? Ya. Otur, Oturmasana. Milletten de kötü olmamak için. Vallahi ben böyle öğrendim, onun için dedim bir şey bilmiyorum dedim. Vallahi ezan <gülüyor> <gülüyor> olmadı zaten biz <gülüyor> karşıdığımız. E, bundan sonra akşam namazına ezan okunmadıkça camiye girme o zaman. Senin fetvan bu. Tamam. Sen doğru yapmışsın ama dövüşecek halin yok İmamıyım. Kavga edecek halin yok en güzel sen de geleceksin şahim elen otomatik ha sen ezan okunurken gir vallahi ben emrolunduk ya evet. evet dedi ki kavuta küfür etmenin şartlarından biri işte tekfir etmek onların tekfir etmek şimdi bu noktada söylenen söz veya yapılan fiil ne olursa olsun Kişi umumi tektir kurtarır mı yani, Evet. Umumi Mesela adam ben peygamberim diyor ortaya çıktı. Ya <gülüyor> umumi tekfir derken adamın durup durup şu, bu kafirdir, şu küfürdür demesi şart değil. Fakat bilmesi lazım ki birisi bugün eğer bir peygamberliği inal ederse bu adam kafir bunu bilmesi lazım. Çünkü zıddıyla kaimdir yani. O yoksa bu yoktur. Anlatabildim mi? Yani şu yoksa bu da yoktur. Tavuta küfür yoksa da yoktur eğer bu adam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir adam gelir peygamberliğini ilan ederse kafir olur şeklinde bilmiyorsa ha. peygamberimizin son peygamber olduğunu bilmiyor demektir. Aynı şey. <gülüyor> öyle olur değil olur mi? Ya. Peygamberin son peygamber olduğuna iman etmiyor demek. Anlatabildim mi? Ha bir adam diyecek ki abi peygamberimiz son peygamber ama bu halk arasında biliniyor. peygamberden sonra bir, <gülüyor> bir adam gelir peygamberliğini ilan ederse niye kafir olsun? Bu adam ya dengesiz ya da iman etmiyor yalancı. Bir de özür diliyorum bu iskender için şey söz konusu değil. Çünkü o peygamber demiyor, nebi demiyor, resul diyor. Yani ayeti biliyor. Evet. Yani, yani Tabii şey söz konusu değil. Cehalet falan söz konusu yani, değil. O adam zorlayamayız. Sen mesela Ahmet'in fiili neyiz biliniyor de? bütün dünya tarafından. Ya. Adam diyor ki ya. ben Allah'ın bir parçasıyım diyor mesela. Estağfurullah. estağfurullah. Ahmet'in fiili biliniyor. Ya, veli olsun biliniyor fiili. Şimdi bu bütün Türkiye tarafından biliniyor. Biz o adama e, o adam e, o Veli'ye şahsına kafir demediği için tavuta küfretmiyor sayamayız. Umumi tekfir yapsa. Ne diyorsun yani? Dese ki yani işin aslı şöyle işin aslı şöyle. Bu fetava diye ee, insanlar mürciye fitnesine düşürülüp sakındırılmışlar sen onlara desen ki e, bir adam var ben Allah'ım diyor kafir namussuz Allah'ın belasını ne kafiri keşke kafir dese. bir ton sayar soyar ama desen ki bunu hallaj demiş duraksa niçin çünkü insanlar mürciyenin fitnesine uğradılar yani hakikatte o adam tekfir ediyor ben Allah'ım diyeni, ben Allah'ın bir parçasıyım diyeni tekfir ediyor. Ama o adam engellenmiş, bir şeyler söylenmiş, aldatılmış. Onun için hallacı Muhyiddin'i tekfire yaklaşıyor. Allah dostu bunlar tekfir Tabii, edersen için, işte başıma bir o şey geliyor. Muhyiddin'i tekfir etmeyeni biz tekfir ederiz böyle bir şey diyemeyiz yani. Ama... Muhyiddin, abi niye kafir olsun ki yani ben de Allah'ın parçasıyım diyor. <gülüyor> Mesela Muhyiddin, biz diyoruz ki ya adam bak Muhyiddin kafirdir. Niye? Çünkü ben Allah'ın parçasıyım diyor. Abi diyor niye kafir olsun ben de Allah'ın parçasıyım E bu da kafir. Yani adamın itikadında bu küfür değil. Ben Allah'ın parçasıyım değil mi? Biz askerde konuşuyorduk. Öyle adamın önünde bir kitap var. Okuyor. Dedim ki ne okuyorsun? Ne okuyorsun? dedi ki sen anlamazsın dedi. ben dedim hele bir bakım anlayamıyorum anlayamıyorum aldım karıştırdım biraz dedi ki vahdeti vücudu bilir misin dedim vahdeti vücut nedir dedi sen anlamazsın böyle bir esra rengi hava çiziyor adam ben dedim ki vahdeti vücut her şey Allah'tır demek değil mi dedi sen anlamazsın anlamazsın peki dedim böyle bardak vardı mesela bu bardak Allah mı dedim Baktı. Dedi Allah'ın bir parçası. E şimdi bu adam kafir. Bu adam Müslüman değil. <gülüyor> yani bu, bunun için e, artık cehaletin özür olması şu bu. Böyle bir durum söz konusu değil. Allah'ın şey kitabı şey. ortada yani. Nasıl nasıl buna cehaleti özür sayacaksın? Nasıl şey yapacaksın? Hocam şimdi bütün e, tasavvufi şeyden hepsi bunu düşünüyorum. Yani adam yani gel, gel de bu, bu ben mantıkta gidiyorsunuz. O adam biz bütün <gülüyor> şeyleri şey mi yapalım? Değil. Yani, değil. Hepsi bu mantıkta değil. Eğer hepsi bu mantıkta gidiyorsa hepsi yani. işin içinden çıkılmaz bu. Şeyh bin bala sordular mesela. Şeyh bin bala sordular soru şu. Diyorlar buraya. ki bir adam bir bir kabir hakkında şöyle şöyle itikatlar resimliyoruz. Şirk itikatlar. İşte ona ibadet. Fakat diyor, o memleketin bütün halkı da böyle itikad ediyor ve onu uyaracak hiç kimse yok orada Bu, bunun hükmü nedir? Böyle bir soru. Ben de var evde. Diyor ki, e, ha bu bir adam diyor ki Peygamber beşer değildir diye itikad ediyor. kabirlere yalvarıyor. Diyor ki şey, Peygamber beşer değildir. Diyen, o insanoğlu değildir. İşte Allah'ın bir parçasıdır. Ev diyor. Mesela. Bak bu ev çok önemlidir. Veya. ve demiyor yani. Veya diyor. Bu anlaşılıyor ki, onlar ayrı ayrı hepsi aynı hükümde. Ev diyor, veya şöyle itikad eden, veya kabirlere kurban kesen diyor. Kafirdir, ölünce denaze namazı kılınmaz. Ee, onun arkasında namaz kılınmaz yani bütün müşrik hükümleri ona okulamış dediğin durumda olsa bile diyor. O durumda. Yani memleketine halka hep böyle, şöyledir, ha, böyledir. Suud ulaması bu çok sert. Dediğim gibi sadece böyle bir adam İslam memleketinden çok uzakta, hiç haberi yok. Onları mazur görüyorlar. Yoksa tevhid ehli var. Tevhid ehli var. Onlar davet yapabiliyor. Hatta soru soran diyor ki, tevhid ehlinden bazı kimseler var. O adam o adam da gidip onlardan tevhid'i öğrenmeye güç yetirebiliyor. Şeyh Fazlan diyor ki, bir memlekete Kur'an gitmiş. O adamlar da Kur'an'ı alıp okuyabilmeye güç yetirebiliyorlarsa gitmiştir onların için. O diyor ki, Şeyh Bin Baz diyor ki, onun dünyevi hükmü bizim nazarımızda kafirdir. Ona kafir muamelesi yapılır. Ahirette ise diyor dediğin durumda ise gerçekten cahil hiçbir onu uyaran yok vs. vs. Evet. o zaman diyor Allah onu hesaba çeker. O zaman şimdi tasavvuf e, Türkiye'deki tasavvuf bu durumda zaten. Yani çünkü yani bakıyorsun bütün kitaplarında okuduk zamanı baktığında ucuklar e, yani kasetlerinde anlatıyor. Ama Şunları ha, ya başta başta gelenlerden zaten hiç kimsenin şekli ve şüphesi yok. Ee, bu alam mı? Mesela alam, alam. Yani e... alam ya, da mesela işte mesela misal azker misal. Evet. Ya bu alam değil. Bugün normal alam. Mesela dün gittik açtı, açtı adam. Yani. Dedi ki Seyda Hazretlerinden. Ben dedi medine dağıldım. Medine. El almış medine dağılmış. Lakin medine dağıldı ne oluyor? Şey ben medine dağıldım dedi. Eli falan Seyda Hazretleri falan. Adama tevhidi anlatıyorsun, ikrar ediyor. Anlatabildin mi? Yani, e, adamda bir problem yok. Bir problem yok. Sadece o yüzü suyu hürmetine, yüzü suyu hürmetine dua bid'attır. Şirk değil. Tamam. E, bunun gibi bid'atleri var. Halkın çoğunluğunun durumu bu, Kerem. Ama yani, vücudu da bilenler var. Yani, yani bayağı da var, yani. adam kitabını işte okuyor. Ya ama ikrar etmiyorlar ya. ben tarikatçılardan yani vahdeti vücuda kail olanı bilmiyorum yani onlar diyorlar ki vahdeti vücut bir makamdır işte içerisine onu tekfir etmiyorlar ha vahdeti vücut bir makamdır diyorlar İmam Rabbani yetişseydi elinden kurtarıp düş, e, düşürecekti vahdeti bu, bu şuhud asıl makamdır diyorlar işte vahdeti vücut eksik makamdır Mesela İmam Rabbani bunu söylüyor. Çarşamba cemaati bunu söylüyor. Diğerleri bunu söylüyor. Hepsi diyorlar ki Vahdet-i Vücud eksik bir makam. Evet Muhyiddin İbni Arabi çok büyük bir veli. Ama İmam Rabbani diyor ki ben onu kurtarırdım diyor. Eğer zamanında yaşasaydım. O duruma düşmezdi falan. Sonra diyorlar şeriata muhalif her tarikat zındıklıktır. Bu tar Çarşamba cemaati söylüyor. Diyor ki şeriata muhalif her tarikat zındıklıktır. Ha? Yani... Ee, bu tür adamlar şirki, küfrü, çoğunlukla şey yapmıyorlar ama e, bir de esas şu esas şu sen diyeceksin ki ya etme, eyleme kahkik etsek araştırılsa hepsinin kafir olduğu gün gibi ortaya çıkar <gülüyor> dediğin gibi yani gerçekten bugün davet ikamı olsa hüccet ikamı olsa yani işin doğrusu Hepsinin küfrü ve şirki ortaya Vazıhan çıkar yani. Yani davet, hükket, tam anlamıyla Türkiye'de böyle yıkama olsa bu dediğin ortaya çıkar. Hepsi reddederler. Tevhid ehline düşmanlık ederler. Ediyorlar da, etmişler de. Anlatabildim mi? Ama şu esas var. Bize Müslümanlığını beyan edenin tahkik sizin Müslümanlığını hükmetmekle sorumluyuz. Tahkikledemesi o değiliz. Ama bundan önderleri Şüphe yok, şüphe. Yok. Hayır. Onlar bir tarikatçı o değil mi? He? Onlar versu. Evet, öyle bir tarikatçısın. Yani muazzin... Ama bazı şirkin alametlerini taşıyorsa mesela onların arkasından namaz kılmamak. Eee yani şeyh müllerin, <gülüyor> meşayih'in fıtkası bu. Şeyh mevzusu da hocam Resulhan Şomaz'ın kabrinde oradan namaz kılıyorlar. Bunu da bilmelisin. Şiileri polis kovuyor şimdi. Gidiyor. Mescidin duvarının arkasından Resulullah'ın kabrine denk gelen tarafa namaz kalıyor. <gülüyor> Mescidin içine katılmış ya orası? Evet. Normalde mesela o da bir kubbedeştirmiş, onun da yıkılması gerekiyor mu öyle bir şey var mı? Yani normalde alimler böyle diyor ama kral yapmıyor. Güç yetiremiyor. Orada öyle bir şeylik var değil mi ha, O yeşil kubbenin yıkılması lazım. He. Ve bir duvar örülmesi lazım. Alimler diyorlar bir duvar daha örülmesi lazım. O yeterli değil diyorlar. Ama Nasıl bir, bir duvar? Böyle duvar örüp tamamen Resulullah'ın kabrinin tamamen bırakılması lazım. Yani en başta yapılması gereken şuydu. Mescit o tarafa doğru genişletilmemesi gerekirdi. Selef bunu yapmadı. Hep mescid öbür tarafa doğru genişletildi. Abdülmelik bin Merwan geldi, bunu yaptı. Ve selerden bazı kimseler bunu inkar ettiler. Ve dediler, ne kadar çirkin bir iş yaptı. <gülüyor> Osmanlı <'nın> <gülüyor> ya, bir yok Hazreti Osman'ın yapmış ya Yok, ilk defa Emevi halifesi Abdül yani Resulullah'ın kabrini mescide katan Abdülmelik bin Merwan. Osman radıyallahu anhu yaptığı genişletmedi. De... Hep yok. Yok değil. O da değildi, değil mi? Değil. Hep kabir evdeydi. Mescit dışarıdaydı. Mescidle ayrıydı. Resulullah hadis gereği kabri evine gömüldü. Öldüğü yere gömüldü. Ee, e, fakat Bekir ulemanın nicmasına göre orada namaz kesinlikle sahih. Fakat birisi böyle denk getirmeye uğraşır. Resulullah'a secde etmeye falan. Yani Allah Yani hocam oraya bir kabir defnedilmişti. Ulema diyor. Ve ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olmak istedi. Hatta alimler buna e, mezar seçerken salih kimselerin yanına gömülmenin müstahap oluşuna delil getiriyorlar. Bu vakit istedi orada gömülmeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşlığı için. Bunda bir mahsur yok diyorlar. Çünkü o mescide dahil değil. Bir adamın istediği yerde, kendi bahçesinde gömülmeyi istemesi. Bunda herhangi bir mahsur yok. Mahsurlu olan taraf Müslümanların mezarlıklarından ayrılarak bir kişinin mescide getirilip gömülmesi. Mesela Rize'de mezarlık yok. Herkes kendi evinin bahçesine gömülüyor. Allah Allah. Tabi. Mezarlık diye bir şey yok. Allah Allah. Ya, i̇lk defa mı Evet. Mezarlık yok. Herkes kendi evinin bahçesine gömüyor ölüsünü. Güzel. Güzel <gülüyor> ya. Daha yakın oluyor olur mu? Ben, Hayır. Daha taş, her taraf biraz yüksek bize. Mezarlığa <gülüyor> pek uygun değil. Ölüleri taşımak her çok zor. Gün mezarlık, biz de anamız Yok yok. Orada mezarlık yapmak zor. Ölüyi taşımak zor. Toprak yok. Yani her taraf dik, yeşil. Yani düz yer yok. Sel bak Kerem abi.